Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köyü. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Hasan Cenkdereli. Teknik Masada Ömer Şahin'le birlikteyiz. Stüdyoda çok değerli konuğumuz sevgili Aydan Volkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Aydan Hanım kreatif mimarlık kurucu ortaklarından son zamanlarda yaptıkları yeni yapılarla da oldukça konuşulan, oldukça ses getiren projelerin sahiplerinden. Fakat Aydan Hanım yakalamışken bunları konuşmayı başka bir programa bırakmak durumundayız. <gülüyor> Ama sözünü aldıktan sonra. Evet bunu da buraya bırakmış olayım deyip zira Biz bugünkü ya yaptıklarım ettiklerimden konuşmayı çok sevmiyorum. Başka mimarlıkla ilgili Olsun. başka şeyler konuşalım da daha keyif veriyor bana yani. Başka evet. şeyler konuşma vesilesiyle de bir yarışmanın hem duyurusunu yapmak hem de biraz da bu yarışmalar öğrenciler neler oluyor neler bitiyor üzerinden konuşmak istedik. Biliyoruz bize sık sık yazıyorsunuz çok fazla öğrenci ya da genç mimar kafası karışık biraz kendisini sudan çıkmış balık gibi hisseden dinleyicilerimizden kimi zaman duygu yüklü mesajlar aldığımız sorular öneriler aldığımız da oluyor. Aydan da sağ olsun bizi kırmadı geldi çünkü kendisiyle birlikte duyurusunu yapacağımız yarışma 4 Aralık tarihine kadar teslimi. Devam etmekte olan Yutong Mimari Fikir Yarışması konusu da şehirden uzak. Şimdi nedir bir yarışma efendim? Neden şehirden uzak? Nasıl bir yarışma bu? 4 Aralık'a kadar neyin teslim tarihi var? Benim ikinci defa jürisinde olduğum bir yarışma bu. Türk Yutong'un düzenlediği ve çok e, keyifli bir süreci var. E, bu süreçte bu sene e, böyle jüri kendi içinde böyle bir, bir şeyler konuşurken... E, Nevzat Sayın'dan kulaklar içindesin ondan çıktı böyle bir hani mimarlık hep bir şehir organizasyonu şehrin içindeki problemleri hep konuştuk bugüne kadar acaba hani şehirden uzak dediğimiz zaman e, nasıl bir şeyler çıkabilir çünkü insanlar şehirden uzak deyince hep akıllarına şey geliyor. Köy geliyor, yani en uzak olan şehirde en uzak nokta köy geliyor. Ee, bu bunun yerine acaba şehrin dışında, cidarlarında, yakınında şehrin insanlara verdiği bir takım hisler var işte. Şehir çok hızlı, şehir çok hareketli, şehir, şehir çok kalabalık. Bütün bunların dışındaki insan mekanlarında mimarlık. Bir, ...kendisine bir problem alanı yaratabilir mi? Ve bu problem alanına çözüm üretebilir mi ile başladık. Ve bu sefer de bu yıl şehirden uzak dedik. Herkes kendi uzağını bulacak açıkçası. Böyle bir şey okay. var. Yani bir kilometre dışta bir uzak olabilir. E, bin kilometre uzak da ya da yüz kilometre mesafede uzak olabilir. E, ve bu bütün genç mimarlarında biraz mesafe algısını da sanıyorum yani sorgulayacakları bir süreç olacak. Çok Bu iyi. yer place dediğimiz hikayeyi de aslında tekrar ele aldığımızda bir hikaye hakikaten neresi şehir, <gülüyor> neresi şehre yakın, neresi şehre uzak sınır nedir, bir ara mekan mıdır Vallahi, bir çizgi midir, bölücü müdür dahil ya, edici midir? Vardığın ve çıktığın yer, şehir olunca benim aklıma hep bir de öğrencilikten hep susurluk geliyor. <gülüyor> İzmir İstanbul arasındaki bir yolculuğun en uzak noktası bence. <gülüyor> susurluk tamam ola yani. Şimdi yarışmaya genç mimar ya da öğrenci mimar, kentsel ha, planlamacı tasarımcılar katılabiliyormuş. Muyum? Eğer Cenk girebiliyorsa <gülüyor> susurluktaki proje rumuzlu olarak Cenk'in buradan çıkan evet. sonuç. Ama söylemeseydim keşke bak şimdi başka bir şey yapmam Belki lazım. Belki şey aklına bu fikir gelir ama kullanmayın Cenk'in fikri. Evet. Tabii şunu da duyurmuş olalım sözü geçmişken. <gülüyor> 4 Aralık'a kadar teslim tarihi devam etmekte olan yarışmaya genç mimarlar, tasarımcılar, şehir planlamacıları katılabiliyorlar. Öğrenci olma şartı olmamakla birlikte bu genç gelsi mesela... Ekip başının ama e, mimarlık öğrencisi olması ha. gerekiyor sanırım ama şartnameyi... E, mutlaka katılacak olanlar mutlaka şartlamayı dikkatle okuyacaklar. Yok sadece öğrenci zaten. değil yani sonuçta dediğimiz gibi bir genç yani içinde öğrencileri de kapsayan daha böyle bir hı hı. genç mimar diye bir tarif işte biraz önce yine girmeden hı hı. önce konuştum hani neresi kim nerede genç konusunda konuştuğumuz bir şey. Bu, bu konunun esas çıkma sebebi de şöyle bir durum da var. Hani farkında mısınız bilmiyorum yani büyük şehirlere bağlanıyor her şey. Yani gittikçe o... Siyasetin merkezileşmesi e, mimariye de yani insan mekanlarına da böyle kend, e, tanımlar değişiyor. E, artık büyükşehir yasaları çıkıyor. Büyükşehir yasası olunca birdenbire böyle bir e, 20 haneli e, kentten çok uzak bir köy e, bir büyük şehrin e, semti pozisyonuna falan getiriliyor ya da mahallesi pozisyonuna getiriliyor bu tabi ki oradaki kırsaldakinin de kafasını çok karıştıran bir şey çünkü yönetme modeli değişiyor hı hı. artık eskiden o köyün en büyük söz sahibi olan muhtarken e, muhtarlar da artık büyükşehir yasasıyla merkeze bağlanıyorlar ki ben biliyorum ...çok Osmanlı'da çıkmış ve çok demokratik bir hareket, muhtarlık Hı -hı. müessesesi. Bunun böyle bir yurt dışında bir sürü üniversitelerde e, bu konuyu kendisine master doktora tezi yapan... ...ve Türkiye'de incelemelerde bulunan kentsel planlamacılar, mimarlar falan var. Biz bu çok örnek durulan, çok demokratik bulunan tam da bugünlerde yerinden yönetim, yerel yönetim... Ne ...konuştuğumuz bir dönemlerde... ...bu çok zamanlardır... ...bu coğrafyada olan ve çok da kullanılan... ...bir yöntemi ortadan kaldırırken... ...biraz öğrencilerin... ...ya da yarışmacıların diyeyim... ...biraz buna da dikkat etmeleri gerekiyor... ...yani oradaki yerelin... ...organizasyonu değişiyor... ...şehirden uzak dediğimiz şeyin... ...içini de değiştiriyorlar... ...belki doğru olan bir hareketi... ...başka bir duruma dönüştürüyorlar... ...bu da bir yarışmada... ...bir tasarım konusu olabilir... Hmm. Bir de bunun da aslında arkasında başka alternatifler de var. Hani bir yandan öyle bir merkeziyeciliğe giderken itirazlar da yükseliyor. Şeyi hatırlatmak isterim ben. Seferihisar Belediye Başkanı'nın öncülüğünde ama daha sonra da İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın da katılımıyla hani köylerimize sahip çıkıyoruz şeklinde bir yürüyüş de yapılmıştı. Aslında bütün bu değişimler olurken bir yandan da alternatiflerin ve neden öyle olması gerektiğini ya da neyin korunması Tabii. gerektiğine dair çok sesli de kaybetmemek e, gerekiyor. Çünkü demokratik yöntemler ve yollar hala var. Ama bu tartışma farklı platformlarda tam da bunun gibi e, yani yarışma platformu olabilir ya da başka tartışma alanlarında da tartışılmaya devam edilmeli. Çünkü yaşantının ta kendisi aslında hani e, yönetilme mevzusu ve bunun nasıl mimari, mimarileştiği, nasıl organize edildiği, nasıl e, hayata geçirildiği tam da en canlıcı noktası aslında. Evet evet böyle bakınca iyi de bir beyin jimnastiği alanı Hı -hı. aslında. Kalabalık bir jüri üyesi listemiz de var. Jüriden sevgili Aydan Volkan'la birlikteyiz. Celal Güzel, Nevzat Sayın, Brigitte Weber, Murat Germen Aydan Volkan'la birlikte jüride. Bu jüride ne tartışmalar dönecek bu değerlendirilirken diye. Çünkü her biri kendi özgün fikirleriyle de bildiğimiz karakterler diye merak edenler varsa da... ...15-16 Aralık'ta da yarışmanın değerlendirmesinin bir dijital kolokyumla canlı yayında hmm. yayınlanacağını söylerim. Ben izlemek istiyorum... Dönecek tartışmaları da gerçekten çok merak ediyorum. Şehirden uzak konulu bir genç mimarlar, tasarımcılar fikir yarışmasına dair. Bunun da duyurusunu vermiş olalım. 15 Şubat'ta da yanılmıyorsam evet. sonuçları açıklanacak. Bunu da söylemiş olalım. Çok iyi. Biraz yarışmalar aslında pratiğinden bahsedebiliriz. Sonra da belki yine e, şehir olmayan yerlerdeki mimarlığa doğru belki tartışmaya devam ettirebiliriz. Evet. Yarışmanın yani sizin kendi pratiğinizde de var bir de jüri de meşhur <gülüyor> öyle, evet, evet, öyle evet. söylemek istiyorum açıkçası. <gülüyor> bütün, bunlardan, bütün bunları böyle bir oda alarak bakarsak yani Türkiye'de yarışmalar pratiği işliyor mu sizce nasıl ya da oradan çıkan yapıların, yapıların hakkını verebiliyor muyuz? Çünkü geçen programda aslında konuşma fırsatımız oldu. Lüleburgaz Belediyesi'ni andık. Onların düzenlediği yarışmaların sonucunda hemen bir iki sene içerisinde hayata geçirilen mimari projelerden bahsettik ve sonuçlarını da aslında açık açık överek de değerlendirdik. Yani yapı niteliği ve kalitesi anlamında. Ama tabii ki her şey öyle işlemiyor. Siz nasıl değerlendirirsiniz bütün olan biteni? Son, son söylediğinden başlayalım. Lüleburgaz çok subjektif bir örnek. Evet, Çünkü belediye başkanı, belediye başkanının bu konudaki hassasiyeti ben evet, dinledim de beyefendi böyle İstanbul'da bir yerde konuştu falan çok da keyifli anlattı ve e, yarışmaya inanıyor yarışmadan çıkacak ürüne inanıyor ve bunu bu onun inancıyla ve onun buna sadakatiyle yürüyen bir durum ama böyle bir subjektivite sadakat ya da bireysel olarak buna ilgi duymasıyla çözeceğimiz bir şey değil. Sonuçta yarışmayla elde edilen işler her zaman daha çok sesli, çok tartışmalı bir ortam ve çok renkli. Ama e, özel sektörün açtığı yarışmalarda bence Türkiye ile dünya hemen hemen aynı durumda. Orada hiçbir şey yok. Ama burada en büyük sıkıntılı olan şey kamunun açtıklarında. Kamu çok yarışma açıyor. Kendi bir ihale kanunu var. O ihale kanunu hiç değişmez böyle bir ...kabullerle... ...ve hep şunu sorgulamak lazım... ...ben onu sorgularım en azından... ...benim aklım öyle çalışır... Ee, ...Türkiye'de ne kadar yarışma yapılıyor... ...ve yarışma ile sonucunda... ...kaç tane yapı elde ediliyor... ...bazı romantik bakan arkadaşlarım diyor ki... ama lütfen ayda bunu sorgulama... ...hiç yapılmamasından iyidir... ...tabii ki hani hani... ...hiç yapılmamasından daha iyi olacağı kesin ama... Biz sonuçta ne elde ediyoruz yani hani bu böyle o kadar yapı stoğu var biraz önce de yayına girmeden önce konuştuk. Hani böyle tekil örneklerden bahsettiğimiz zaman evet hani çok iyi örneklerimiz var mı? bütün o e, kentleri yapan yapıların hepsine toplamına baktığımız zaman yapı stoğumuzda öyle çok başarılı değiliz. Kamu yapıları buna örnek olmalı ama Türkiye'de örnek kamu yapısının sayısı gittikçe azalıyor Hı. hani artması gerekirken daha azalıyor. O yüzden ben bu konuda çok iyimser e, değilim. Hatta eleştirel durumlarım da oluyor ama bir de böyle e, hani bu biraz önce anons ettiğimiz yarışma gibi biraz yaratıcı ve düşünmeye teşvik eden yarışmalar var. Ben bunları mesela daha kıymetli buluyorum. Hani e, o üzerine oturup konuşuyoruz, bilmem ne diyoruz, fikir üretiyoruz. Belki böyle yarışmaların e, daha fazla olması ...diğer eleştirdiğimiz yarışma modellerinin de süreç içinde değişmesine sebep olacaktır. Çünkü artık bir şekilde yarışanlar da yarışmayı açanlardan bir şeyler talep edeceklerdir. Yani biz bu kadar fikir üretiyoruz, bu kadar düşünce üretiyoruz, bu kadar emeğimiz var. Çünkü gerçekten bir yarışma sürecine hazırlanmanın e, ciddi bir zaman geçiriyorsunuz. Maddi e, yükümlülükleri de var. ...bütün bunların sonucunda bir şeyde de ulaşamıyorsunuz. Hatta birinci olup bir şey ulaşamamak Hı. herhalde bu işteki en acı taraflardan evet. biri oluyor diye düşünüyorum. Hatta birincisiyle özellikle anlaşılamayıp ikincisiyle üçüncüsüyle falan böyle... Evet, evet. ...yani Hı. kamu kurumlarını fiyat kırmaya, yani yarışmadan fiyat kırmaya falan <gülüyor> çalıştığı durumlar falan da oluyor. Bir de şunu da hatırlatalım, yani Cumhuriyet'in en erken dönemlerinden itibaren aslında... ...kamu yarışmayla proje elde etmeyi çalışıyor, öyle bir içgüdüsü de var... Köy enstitüleri projelerini de yarışmayla yapmaya çalışmışlar e, pek çok e, örneği de uygulanmış aslında e, o dinamiklerin ve motivasyonların devamlılığını istiyoruz açıkçası evet. e, geliştirilerek <gülüyor> yaygınlaştırılarak e, bir ara verelim isterseniz devam edelim sonra. Aydın Hanım bizim için Esbjör Svensson Trio'dan Seven Days of Falling seçti bu saatlere iyi gider dedi dinleyelim. <gülüyor> Merhaba, Açık Mimarlık Programı devam ediyor. Ee, biraz yarışmaları, birazdan şehirden uzak, biraz da şehirden uzak olma durumunu e, konuşuyoruz. Esbjörn Simon son biraz uzaklaştırdı, değil mi? <gülüyor> biraz bizi uzaklara saldı. Şöyle rüzgarda hafifçe sağlandırdı bizi. E, ama ne kadar sağlandırdı? Yani bu şehirden uzak olma meselesinden bahsederken e, kilometrelerce mi uzak? Bütün şehir il sınırından mı uzak? <gülüyor> öyle bakınca evet, Büyükşehir belediye sınırı Tekirdağ dayandı. Geçen de Özlem Ünsal'la selam ileteyim buradan. Sohbet ediyorduk. İstanbul'da inşaatlardan çıkan vitrifiyeler örneğin Tekirdağ'da kullanılıyormuş. Bunun üzerinde de şunu tartışıyorduk. Vay. Bu durumda Tekirdağ'da mesela İstanbul sınırına dahil olan ve şehre dahil olan bir yere dönüşmüş anlamadım, oluyor Anlamadım. Çıkan ne dediğimde neyi kastediyorsun? Kullanılmış bir İnşaatlardan şey. çıkan kullanılmış vitrifiyeler çıkmacı denilen bir iş koludaki karakterler tarafından orada tekrar kullanılması evet, şey Bu durumda İstanbul'un sınırı Tekirdağ kadar gitmiş oluyor. Tekirdağ şehre uzak mı? Şehre tam tersine yakın mı mesela? Hani bunları filan da düşünmek Bu arada lazım. da da bir şehir. Evet. evet. <gülüyor> hani şehir algısını bence hani bunu biz kendi içimizde de çok jüri de tartıştık. Ee, yarışmacıların katılanların bir soru cevap kısmı vardı. O soru cevap kısmında bazı jüri üyeleri hatta açık açık şey de verdiler. Tüyo da verdiler. Yani böyle bir... E, ...esasen öyle sorularda da o beklenti de var yani okuyorsunuz hani biraz tariflenmek isteniyor, sınırları belirlenmek isteniyor. Biraz önce söylediğim gibi mesela Nevzat şey dedi yani adalar da şehirden uzaktır dedi. Çünkü hani şehirden uzak olma halini böyle bir mesafeden öte hislerle anlatmak. Yani adalar dediğiniz işte ben yazın adada oluyorum, büyük adada oluyorum... Bir saat, bir saat on beş dakika vapurla gidebildiğiniz bir yer. Ama bugün gidin ve şehrin dışında olduğunu hissedersiniz. O hani şehrin dinamiklerinin olmadığı hmm. yer belki de şehirden uzak. şehri tariflerken hangi dinamiklerden bahsediyorsak orada olmayan. E, ama bu olumlu ya da olumsuz anlamda da olabilir. Çünkü bu şehirden uzak şey bakıldığı zaman kendi içimizde şöyle şeyler doluyor. Böyle bir pastoral bir görüntü, hmm. bir hoşluk, evet, evet. bir güzellik falan. Bir, ay şehirden kaçtım pastoral bir durum. Evet. Bence her yerin kendi bağlamında bir... Dönerken görürsünüz ama şehirden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kaçışın. Ama çok örnekler de var öyle. Yok diye mesela benim arkadaşlarım böyle koştura koştur şehirden uzaklaşıp... Asos'un daha köylerine Tabii. gidip falan Oralarda yaşayıp bir süre sonra Bir baktım Biz şehirlilerden daha büyük problemleri var Daha büyük stres kaynakları var Hı -hı. O yüzden hani Bence böyle bir Olumlu olumsuzluk anlamında değil Bir durum hali Yani Hı -hı. hani şehirde olmayan bir yerin, bir organizasyonun e, mimar gözüyle ya da bir tasarımcı gözüyle ne tip problemleri vardır ya da çözülmesi gereken bir problem var mıdır? Belki birisi gidip diyecek ki mesela ben şurayı seçtim ve buranın hiçbir problemi yok. Yani mimara ihtiyaç yok da diyebilir, Hı -hı. bilemiyorum Hı -hı. yani. Hani böyle bu kadar e, uç bir örnek gelebilir mi? E, gelebilir. Gelsin. E, e, adalar mesela hani çok üzerinde duruldu, konuşuldu. Zaten bugün de yazılı basında da çok görüyorsunuz fazlacana problem... ...mi olan bir bölge. Ee, o yüzden hani o şehirden uzak... ...bence şehirin dinamiklerinde... ...olmayan başka yerler... ...diyebiliriz. Bir de tabii hep biz hala belki... ...bunu konuşurken işte hep İstanbul üzerinden... E, ...konuşuyoruz. Ama yarışma ulusal bir yarışma... <gülüyor> yani, evet, tabii, tabii. yani hep böyle İstanbul üzerinden bir İstanbul odandık yerlerde konuşuyoruz. Ateş, altı falan tabii öyle o yüzden. Ama bir Trabzon'dan yarışmaya katılan, bir efendime söyleyeyim Konya'dan yarışmaya katılan arkadaşlarımızın da neler, hangi bağlamlarda bu şey yaklaşacağını görmek çok ilginç şey, olacaktır yani, değil yani Sonuçta mi? Trabzon'dan katılan ya da Konya'dan katılanın da eğer kendisi kentteyse yarışmaya katılacak olan, o, tarifin. O, o o onun kendi kent algısının dışında gördüğü her yer olabilir hani. O yüzden belki zenginliği de orada olacak bütün evet. yani belki coğrafyalar ötesi bir şeyleri anlamamızı da sağlayacak aslında ürünler üretecek. Bu anlamda bir yani öğrenci odaklı ve genç mimar odaklı bir yarışma olması bağlamında ben Kutluyorum, tebrik ediyorum. Şu dönemde ya biz öğrenciye yatırdığımız hiç geri alamadık diyenlerin olduğu bir dönemde <gülüyor> e, bunu da iğneyi batırıyorum bir taraflara. <gülüyor> Onu da söyleyeyim yani. Evet evet <gülüyor> e, kesinlikle. E, çünkü öğrenciye yatırım en büyük yatırımdır. Gence yatırım en büyük yatırımdır arkadaşlar <gülüyor> diye belirtmek istiyorum. Ya, bence hani <gülüyor> iyi, iyi bir yatırım çünkü ben hep böyle bir... Üniversitelere gittiğim zaman onu anlatmaya çalışıyorum. Hep böyle bir romantik olarak söylediğim bir şey değil. Ben üniversitelere hep böyle ofistekiler soruyorlar. Niçin gidiyorsunuz hani ne yapıyorsunuz falan. Hmm. Ee, bence karşılıklı bir sinerji bir alışveriş var. Yani hani böyle biz gidiyoruz da böyle bir mimarlığı biz anlatıyoruz falan diye bir şey yok. hani. Bir şeyler biliyoruz bir şeyler deneyimliyoruz. Kendi kişiliğimizle oluşan bir mimarlık. Anlatıyoruz Ama bu çok yine subjektif bir şey böyle bir büyük cümleler kurulacak bir konu değil o yüzden oraya gittiğim zaman ben öğrencilerden çok şey öğreniyorum o yüzden öğrenciler velinimet gibi bir durum var ne için var bizim gibi mimarlık ofisleri için var evet. çünkü gelecekte bir bayrak teslimi yapacağız birilerine bu deneyimlerimizi devredeceğiz ve onlar o bayrağı devam ettirecekler. Bizi, biz de on, onlar da bizden deneyimlerimizden faydalanıyorlar. Bence karşılıklı olarak iyi bir alışveriş. Tabi bu alışverişin böyle yarışmalar düzeyine taşınması da bunu çok zenginleştiriyor. Çünkü ben bir üniversiteye gittiğim zaman belki 50 ile 100 arasındaki sayıdaki birileriyle tanışıyorum, görüşüyorum. Ama bu yarışmalar üzerinden çok daha geniş bir tabana eğiliyoruz. Çok farklı bölgelerden, farklı öğrencilerle tanışıyor oluyoruz. Bakalım bu yarışmanın başvurularında neler görüyor, neler tartışıyor olacağız. Tekrar duyurmak gerekirse yutongakademi.com adresinden şartlanmaya ve gerekli bilgilere erişebilirsiniz. 15-16 Aralık tarihinde dijital korak olacak. 15 Şubat tarihinde de yarışmalı sonuçları açıklanacak. Ve Venedik Bienali gezisi ödüllü olduğu için şunu da duyurmuş olalım. Belki şehirden uzak projesiyle bu ödülü kazananları da daha sonra burada Venedik Biyeneli'ni konuşuruz diye hmm. de minik bir açık kapı <gülüyor> bırakmış olayım. Belki biraz da bir seveslendirmiş oluruz. Vaktimiz az 4 Aralık tarihine kadar projelerinizi bekliyoruz. Bu arada bir yarışmayı da ilk defa yarışmanın öncesinde bir jüri üyesiyle o kavramların tartışmak da benim hoşuma gitti bu arada fikir olarak. Onu da söylemek isterim. Aydan Volkan'la birlikteydik. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Evet, teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Evet, Açık Mimarlık programını dinlediniz efendim. Size de vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz ve iyi günler dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.